Mekke müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Müşrik olmalarının sebebi Allah ile kendi aralarına bazı aracıları koymalarıydı. Putları Allah ile kendi aralarında bir vesile görüyorlardı. Veya Allah'a ait olan bir takım fiillerin putlar tarafından da e, gerçekleştirilebileceğini düşünüyorlardı. Yani putların kendilerini Allah'a kestirme yoldan ulaştıracaklarına, kendilerini Allah'a daha e, kolay bir şekilde yaklaştıracaklarına, kendilerini Allah'ın azabından koruyacaklarına, Kendilerine Allah'ın nimetlerinin gelmesine vesile olacaklarına e, inanıyorlardı. İşte bu inançlarından dolayı da kendileri müşrik ismini hak etmiş oldular. E, onlara semavatı sizi kim yarattı diye sorsanız, onlar derler ki, semavatı, gökleri ve yeri ve bizi Allah yarattı derler. Evet. Bu ayet-i kerime manası tabi mal olarak siz de biliyorsunuz. Bu ayet ve diğer birçok ayet-i kerimede Mekke müşriklerinin ateist olmadıkları, Allah'a inandıkları Aşıkardır çünkü onlar esasen İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu e, İsmail Peygamber'in e, nesil e, olarak işte çocuklarıdır onun neslinden gelen o, insanlar, o insanlardır. E, özellikle İslamı zamanında kabul eden Yemenli Cürhüm kabilesinin e, zürriyetinden oluşuyor Mekke halkı. E, yıllar sonra dini unutuyorlar. Ee, i̇şte putlar, bir takım iyi niyetlerle putlar getiriliyor. Ee, i̇şte bu putları getirenler Şam'dan getiriyorlar. Ve işte ava gittikleri zaman Mekke'nin, işte Kabe'nin etrafından bir taş alıp, ufak bir taş alıp onu ava gittikleri yerde, e, o taşın etrafında tavaf ediyorlar. O, daha sonra o taşı e, tekrar getirip aldıkları yere koyuyorlar. E, daha sonraki nesiller bu uygulamayı devam ettiriyor. Ve bu alınan taşların e, kutsal taşlar olduğu, onların e, avda işlerini rast getirdiği, e, şeklinde bir inanca sahip oluyorlar. Yani e, taşlara verilen o kıymet, aşırı değer, kusama, onları putçuluğa kadar götürüyor sonraki nesiller. O atalarının e, değer verdiği o taşları bir yerde ilahlaştırıyor. Veya işte ilahın e, bir parçası olarak e, görmeye başlıyorlar. Veya bir e, Kendileriyle Allah arasında bir vesile olarak onları görmeye başlıyorlar. Yani cehalet artınca böyle oluyor. Diğer taraftan da Şam'dan Hübel putu getiriliyor. Hübel putunun getirilme sebebi ne? Şam'da bu Hübel'e, Hübel ve benzeri putlara tapıyorlar. Onlardan bereket istiyorlar. Yine onları Allah ile kendi aralarında bir vesile görüyorlar. Bereket kaynağı görüyorlar. Hayır kaynağı görüyorlar, rızık kaynağı görüyorlar, bir vesile olarak tabii bunları e, algılıyorlar. E, bu durumu gören e, bir e, müşrik e, hübel denen işte putu oradan getiriyor ve onu e, Kabe'nin karşısına e, yanına dikiyorlar. Ve e, bu putun kendilerine bereket getireceği e, o zaman tabii o şekilde düşünülüyor. O getiren kişi de bu sizin bereket kaynağınız olacak, sizi Allah'a daha çok yaklaştıracak, e, yağmurun yağmasında vesile olacak, size hayırların gelmesinde vesile olacak diyor. Onları kandırıyor bir şekilde yani o da bunun farkında belki olmayabilir o zaman tabii orada koskoca hali vakti, Mekke'den çok daha iyi olan Şam halkı e, bunu yaptığına göre ve bunu yap, yapmak suretiyle bu zenginliklere e, ulaştıkları düşünüldüğüne göre aynı şey Mekke'de de olsun şeklinde bir iyi niyetle yapılmıştır. Ve e, bu e, Hübel denen puta insanlar o zaman işte tapmaya başlamışlar. Yani nesilden nesile Kutsanan bu şeyler artık ilahlaştırılmış. Bazen e, aracı olarak görülmekten e, çıkartılmış. Direkt e, ilah olarak da tapınılmışlardır. Bu yönüyle Mekkeliler, o zamanki Mekkeliler, e, Allah inancıyla birlikte putları e, kutsamış olduklarından dolayı kendilerine müşrik denmiştir. Yani Allah'a ortak Koşan manasında Allah'ın fiiline, Allah'ın esmasına, sıfatına e, ortak olan bir takım canlı cansız varlıklar ihdas etmelerinden dolayı Allah'a ait olan fiillerin bu cansız varlıklarda da olabileceği e, inancını paylaştıklarından dolayı kendilerine e, müşrik denmiştir. Yani ortak koşan, yani Allah'ın yanında onun fiillerine ortak olan e, varlıklar e, gördüklerinden dolayı Allah'ın vahdetini bu şekilde e, zedelemiş olduklarından dolayı kendilerine müşriklenmiştir. E, tevhide, Zarar veren bir durum söz konusu olmuştur. Çünkü Allahu Teala esmasında, sıfatında, e, efalinde, fiilinde, fiillerinde, uygulamalarında, hükmünde, her şeyinde e, tektir, birdir, birlenmelidir, tevhid edilmelidir ve hiçbir şey ona benzer değildir benzer görünmemelidir. Hiçbir şeyin gücü onun gücüne benzer değildir. Hiç, onu yaratmış olduğu hiçbir şey onun fiillerine ortak olamaz. Ee, i̇şte bu tevhidi inanç e, zedelendiğinden dolayı bu konuda e, insanlar Allah'ı kendi esması sıfatı ve fiilleri konusunda e, tevhid etmekten, birlemekten vazgeçtiklerinden dolayı ve ona eş bir takım şeyler ihtas ettiklerinden dolayı müşrik olmuşlardır. Ortak koşanlar olmuşlardır. E, dolayısıyla onlar e, tam ateist değiller. Kafirdirler. Kafir demek illa ateist demek değildir. Kafir gerçeği saklayan demektir. Gerçeği bildiği halde inkar etme yoluna giden demektir. Gerçeği, gerçeklerin bir kısmını açık ve gizliden inkar eden kişi manasına gelmektedir. Dolayısıyla onlara kafir, müşriklere kafir de denebilir. Yani kafir demek, ateist demek manasına gelmez yüzde yüz. Çünkü insan biliyorsunuz tevhidin en ufak bir cüzünü dahi inkar etmiş olsa kafir olur. Evet. Günümüzde Mekke müşriklerinin amelleri var mıdır? Varsa nelerdir? Yani bu soru biraz daha açık olsa Mekke müşriklerinin amelleri var mıdır derse ne demek istiyorsunuz şimdi? Yani Mekke müşriklerinin Salih amelleri var mıdır? Şimdi günümüzde de demişsiniz, nasıl oluyor günümüzde? Yani zamanında bunlar salih amel yaptılar mı diye soru, soruyorsanız, evet. Bunların da salih amelleri vardı. Mekke müşriklerinin salih amelleri vardı. Bunlar nelerdi? Mesela, misafire ikram, salih amel. Hacılara su verme, onları ücretsiz olarak yedirme, içirme, salih amel. Ee, yine yardımlaşma, yardım etme, sadaka verme, salih amel, ee, akrabaları ziyaret etme, rahim yapma, salih amel, ee, bunlar var ama e, şirki inançların yanında Allahu Teala bu güzel yani güzel görülen bu amelleri e, yok saymıştır. Ve Peygamberimize itaben, lein aşıraktele ne amelek ev ey, ey Peygamber, sen şayet ortak koşmuş olsaydın, ortak koşarsan veya senin salih amellerini yok ederim, yok ederdin, kesinlikle yok ederim. Manasında önümüzde bir ayet kelime var. Yine. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ fi hayati dünya, Onların salih ameller yapmak için yapmış oldukları çalışmalar, gayretler, dünya hayatında yapmış oldukları o gayretler boşa gitmiştir. Neden? Şirke girdikleri için. Yani sanıyorum benim anladığım kadarıyla soru eğer bu şekilde ise benim cevabım da bu şekilde olacak. Evet. Ee, araya koyup Allah'a yani şey şeyhlere yani şeyhleri araya koyup Allah'a yalvarmak şirk midir? Hmm. Yani insan duasında ya Rabbi felanca şeyhin hatırı için beni affet demesi gibi onu kastediyorsunuz, sanıyorum. E, felancanın hürmetine beni affet gibi e, onu kastediyorsunuz. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da böyle bir şeyin doğru olacağına dair şahit olabilecek bir ayet yok. Sünnette böyle bir şeyin ya Rabbi hatırına beni affet, felancanın yüzü suyu hürmetine beni affet şeklinde geliştirilen bir yalvarmanın doğru olduğuna dair herhangi bir hadis, herhangi bir haber, herhangi bir sahabe uygulaması, selefimizden bir uygulama söz konusu değil. Böyle bir uygulama yok. Ancak amellerin e, duada vesile kılındığına dair uygulamalar, hadisler, söz konusu. Onlar var. Bu konuyla ilgili Hz. Abbas'ın, Peygamberimizin amcası Abbas'ın katılmış olduğu bir yağmur duası meselesi var ki, onu e, örnek göstererek derler ki, işte Sahabe, Peygamberimizin amcası, Abbas'ı, yağmur doğasında vesile kılmıştır, bu da caizdir derler. Burada çok büyük bir mugalata mantığı yürütülmektedir. Yani insanlar kendi şeyhlerini büyütmek isterler, kendi şeyhlerini... Ee, abartılı bir şekilde yüceltmek isterler ve onları hayal ettikleri makama, yüreklerinde, alemlerinde, kafalarında, beyinlerinde onları hayal ettikleri o yüksek makamlara e, koyarlar, koymuşlardır ve bu koyuşlarının doğru olduğunu ifade edebilmek için ve buna delil bulabilmek için bu hadisten istifade ediyorlar. Ancak yanlış yapıyorlar. Hadis nedir burada? E, mana olarak söyleyelim. Sahabe diyor ki, duasında, Ey Rabbimiz, önceden aramızda senin Resulün vardı. Onunla birlikte sana yalvarıyorduk. Ve sen de duamızı kabul ediyordun. Şimdi, o vefat etti, ancak onun amcası yanımızda, onunla birlikte sana yalvarıyoruz, sen duamızı kabul et, şeklinde bir yakarışları olmuştur. Burada, insanları duada vesile yapabiliriz diyenler, şöyle diyorlar. Diyorlar ki, işte burada sahabe, Peygamberimizin amcasını duada vesile kılmıştır. Böyle diyorlar. Halbuki orada Peygamberimizin amcasının zatı duada vesile kılınmış değildir. Veya Allah katındaki makamı duada vesile kılınmış değildir. Hz. Abbas diğer sahabeyle birlikte Yağmur duasına durduğu için, onun yapmış olduğu dua, yani ibadet, dua ulü bul yani ibadet, yani dua bir vesile olarak görülmüştür. Ki o duayı yapan sahabelerden her birinin duası kendi taleplerinin Gerçekleşmesi hususunda bir vesiledir, bir aracıdır. Yalvarış bir aracıdır. Hani Ağlamayan çocuğa mama vermezler derler. Yani bir ağlayış, bir talep, bir dilek, bir yalvarış var ortada. E bu yalvarış olduğu için Rabbimiz e, o dilekleri kabul ediyor, yağmur veriyor, ihsan ediyor, affediyor, bağışlıyor nimetinin. Kapılarını açıyor. Dolayısıyla orada sahabenin yaptığı şey, Hz. Abbas'ın duasıyla birlikte ve kendi dualarını vesile kılarak, yani bir taatı, bir ibadeti vesile kılarak dua etmişler, yalvarmışlar, yakarmışlardır. Onların dediği gibi, onun zatıyla ilgili bir vesile söz konusu olsaydı, Hazreti Abbas'ın oraya gelmesine ve onlarla birlikte duaya durmasına gerek yoktu. Hatta ve hatta şöyle derlerdi. Eğer zat, bir peygamberin zatı, Allah katındaki makamı e, duada vesile kılınacak olsaydı, orada insanlar, sahabeler, önceden aramızda peygamber vardı, onun yalva yalvarışı vardı. Onun yalvarışıyla da sana biz yalvarıyorduk. O aramızda hem o yalvarıyor hem bir yalvarıyorduk böyle büyük bir insan aramızdaydı. Onun e, duaları'nın ağırlığı söz konusuydu. İbadetinin ağırlığı söz konusuydu. E, şimdi yani e, şimdi o vefat etti. Dolayısıyla ya Rabbi biz şu anda onun zatını vesile kılarak sana dua ediyoruz. Ey Allah'ım Allah'ım. Peygamberin hürmetine bugün yapacak olduğumuz yağmur talebine ilişkin duanızı kabul et derlerdi. Demediler. İşte demediklerine göre aramızda Kendisi yok ama amcası var. Amcası şu anda duasıyla birlikte aramızda dua ediyor. Onun duasıyla birlikte biz de dua ediyoruz. Onun duasını da vesile görüyoruz. Kendi duamızı da vesile görüyoruz demişlerdir. Ve burada çok önemli bir tevhidi e, noktaya temas... Hıca, evet etmişlerdir. Evet, mikron çok tez düşüyor bugün nedenyse. Ee, <gülüyor> Mustafa kardeşim uyardı. Allah razı olsun. Evet. Ee, burada insanlar duada vesile kılınır diyenlerin aleyhine bir delil vardır. O da nedir? Rahatlıkla şunu diyebiliriz. Eğer zata ilişkin Zatı vesile görmek caiz olsaydı insanlar direkt olarak ya Rabbi peygamberin hürmetine duamızı kabul et derlerdi sahabeler. Demediler. Böyle bir şey demediler. Diyemeyeceklerini de biliyorlardı. Ne dediler? Aramızda Ab Abbas var Hazreti Abbas. Onun duasıyla sana geldik ya Rabbi demeyi tercih ettiler. Bu, bu da demek ne oluyor bu? Demek ki bir insanın Allah katındaki makamı Allah katındaki zatının durumu duada vesile yapılamaz. Ne yapılabilir duada vesile? İnsanların kendi amelleri vesile yapılabilir. Ve aynı amele iştirak eden insanların dua ettikleri takdirde o ibadetleri vesile olarak görülebilir. İnsanın şahsı vesile kılınmaz. İnsanın yapmış olduğu dua, ibadet, vesile kılınabilir. Bu hadiste, bu Hz. Abbas'ın yağmur duasına iştirakini konu olan hadiste, e, insanların zatı duada vesile kılınabilir diyenlerin aleyhine delil vardır, lehlerine delil yoktur. Öbür taraftan hadi bırakalım bu hadisi incelemeyi. Hiçbir e, peygamberimizin hiçbir zaman çok sevmiş olduğu atası İbrahim'i duasında vesile kıl, e, e, kılmadığını biz biliyoruz. Yine ölül azim peygamberleri duasında vesile kılmadığını biliyoruz. İsa'nın hürmetine, Musa'nın hürmetine, İbrahim'in hürmetine Ya Rabbi duamı kabul et diye bir dua içerisinde olmadığını biliyoruz. Olsaydı bize gelirdi değil mi? E bu bize örnek olsun işte. Bir de bunun daha böyle basit mantık kuralıyla açıklanabilecek bir yönü var ki o da şudur. Ya kardeşim bir insan Allah'ın indinde bir makam elde ettiyse ibadetiyle taatıyla. Onun ibadetinin, taatının bize faydası yok ki. Kendisine faydası var. Mesela şöyle diyebilir misin? Ya Rabbi ben namaz kılmıyorum ama dayım kılıyor. Dayımın hürmetine beni de kıldı kabul et. Çünkü o benim dayım. Ya Rabbi ben namaz kılmadım ama babam kıldı. Babamın hürmetine sen beni de namaz kılmış gibi kabul et. Onun hürmetine, ya ben isyankarım ama babam çok iyidir yani, kardeşim de çok iyidir. Onlar hürmetine beni de ya Rabbi, ya böyle torpil var mı İslam'da? Onun bunun, yani e, rüşvet var mı, torpil var mı, Dayı, dayıcılık var mı? Yok. Ya Rabbi, beni şunun hürmetine affet. Yok olur öyle bir şey. Varsa bir ibadetin, varsa bir taatın, varsa bir istiğfarın, varsa bir şeyin, değerin. Allah seni affetsin, Allah senden ibadet istiyor. Babanın yaptığı ibadetle seni affedecek değil. O yüzden peygamberimiz de ne diyor? Kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme. Amel yap. Benim sana orada faydam olmaz. Seni amelin kurtaracaktır diyor. Öyle, dayıcılık yok. Yani bunlar açık ve ne? Ama şimdi insanlar çok tembeller ya, tembeller ibadet yapmadan bir şeyhe tabi olup onun hürmetine kendisini affettireceğini düşünüyor. Onun hürmetine cennete gireceğini düşünüyor. Ya çalışmadın, sen çabalamadın. Allah senden e, İslam'ın şartlarını yerine getirmeni istiyor. Sen bunlar yapmadın. E yapan bir şey var ona tabi oldum Allah'ın izline. O da beni götürecek nasıl olsa. Ne kadar hatalı olursa olsun. Bu anlayış böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Böyle hazırcılık, böyle Efendim üç kuruşa beş köfte yok. Yani böyle bir durum yok. Mantıken de olması mümkün değil. Aklende mümkün değil. Naklende mümkün değil. Dinimizce de mümkün değil. Dolayısıyla konuyla ilgili e, mevzu gayet açıktır. Öyle onun bunun hürmetine beni affet yok. Varsa senin bir değerin, bir kıymetin bir amelin, bir dua'nın, bir yalvarışın Allah sana bakar. Felancanın yapmış olduğu iyi amellerle seni affedecek hali yok Allahu Teala'nın. Çünkü Allahu Teala bireysel olarak kendi nefsimizi terbiye etmemizi istiyor. Sen nefsini terbiye etmedin. Dayın terbiye etmiş. Dayının hürmetine sen de cennetlik olacaksın. Var mı öyle bir şey? Dayın ibadet yapmış, istiğfar yapmış, tövbe yapmış. E sen de ya Rabbi ben yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Tembelim ben. Ya öyle o işleri ben yapamam. Ama dayım iyidir, şeyhim iyidir. Yani onlar, onların hürmetine sen de beni de işte onların yanına alıver. Yok öyle bir şey. Öyle bir hazırcılık, öyle bir yağma, öyle bir e, üç kuruşu beş köfte mantığı yok. İslam'da hiçbir e, delilde böyle bir mantığın olduğuna e, dair hiçbir delilde yoktur. Evet. Geldik. Diğer soruya. Ha demiş kardeşimiz bu şirk midir demiş yani. Araya koyup ya Allah'a yalmak şirk. Bu şirk değil ya. Yani ya Rabbi felancan hürmetine beni affet demek şirk değil. Bu ortak koşmak değil. Bu yanlış bir şey. Mantıksız bir şey sadece. Yanlış bir şey. Sünnet'e aykırı. Gerçeklere aykırı bir şey. Yani şirk ayrı olay. Şirk değil. Evet. Her şey şirk değildir tabii. Onu ayırmak lazım. Kabirde soru sual olacağına dair ayetten delil var mı? Ah sen Hilal, değerli kardeşim, kabirde soru sorulacağına dair sahih hadisler var. Yani insana, özellikle Peygamberimiz sorulacak. Peygamber şu adam hakkında senin inancın ne, durumu ne, ne yaptın, onu örnek aldın mı, onu nasıl görüyorsun? Buhar'da geçen hadis var. Yani bazıları doğru cevap verecek, bazıları da ha ha insanlar bir şey söylüyordu, ben de onlar gibi konuştuydum ama işin derinliğini bilmiyorum, ciddiyetinde değildim falan diye cevap verecek. Ya bunlar hadiste, bunlar e, sayıh olarak rivayet edilmiştir. Evet. Ayetten delil var mı? Ayetten delil yok. Hadislerden var. Evet. Nuh Erdal, kardeşim, okuduğunuz ayetten peygamberlerin bile salih amelleri boşa çıkaran şirk günümüz belli insanlar tarafından sadece bir günah olarak görülmekte. Ee, tam net anlayamadım cümlenizi. Evet, ee, soru başka soru da varsa arkadaşlar alalım. Yoksa yorulduysanız bırakalım. Sanıyorum yoruldunuz. La ilahe illallah nasıl anlamalıyız hocam diyor. Nuvredal kardeşimiz. Evet. Evet nasıl anlayacağız? Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur manası belli, net e, müşrikler nasıl anlamışlardır? La ilahe illallahı. E müşrikler eee ec'altele aleheta vahide. Sen ilahları tek bir ilah mı yaptın diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmışlardır. Yani onlar çok ilahlıydı. Allah Allah'a inanıyorlar bir de Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olduklarına inandıkları putlara inanıyorlar. Dolayısıyla onlar çok ilahlı. Allah'la beraber Allah'a ortak koştukları ilahlar var. La ilaha illallah demiyorlar. La ilaha illallah demiyorlar. Ancak ne diyorlar? Bel hunake alihetun ma'allah diyorlar. Yani Allah'la beraber başka ilahlarda Var diyorlar. Bu şekilde müşrik oluyorlar. Ee, biz ne yapmalıyız? Biz nasıl? Ya? Belli. Allah'tan başka hak, ilah yoktur. Onun eşi, benzeri yoktur. Hiçbir fiilinde, hiçbir esmasında sıfatına ona ortak olacak kişi yoktur. Bu konuda şunu da hani açıklamak lazım. İnsanoğlunun esması sıfatı var. Allah'ın esması sıfatı var. Acaba bu esma ve sıfat arasında hiçbir benzerlik yok mudur? Bu soruyu sormuyorsunuz. Önemli bir soru. Allah'ın esması isimleri sıfatlarıyla onun yaratmış olduğu mahluktan olan insanların isimleri ve sıfatları arasında bazı yönlerden benzerlik var mıdır? Yok mudur? Bu Bunu nasıl algılayacağız? Nasıl anlamamız gerekir? Değerli kardeşlerim, çok basit bir örnek vererek, burada e, cüz-i bir benzeme olduğunu, kısmi cüz-i, denizde bir damla, denizde bir damla şeklinde bir benzeme olduğunu ifade edelim. Cumhur-ülema, tevhid ehli ülema bu şekilde söylemişlerdir. Kısmi cüz'i bir benzeme vardır. Örneğin, Allah rahimdir, merhametlidir, Peki insanlar bir anne, rahim midir? Evet onlar da merhamet ederler. Peki burada biz hemen Allah'a ortak mı koşmuş oluyoruz bunu demekle? Hayır. Ama biz diyoruz ki Allah'ın rahmeti Allah'ın azametine, vahdetine yaraşır bir şekildedir. Eşi ve benzeri yoktur. Ona özeldir. Onun yaratmış olduğu insandaki rahmet, merhamet, insan nasıl aciz ise, Aziyet içerisindedir. İnsan nasıl nakız ise, eksik ise, eksiklik içerisindedir. Mütekamil değildir. İnsan nasıl e, zayıf ise bu rahmette zayıflık içerir. Bu açılardan bakıldığında gerek faniliğine, gerek acziyetine, gerek zafiyetine e, bakıldığında, mütekamil olmayışına bakıldığında biz diyoruz ki iki rahmet arasında bir benze, benzeşme söz konusu değildir ancak kısmi, cüz'i bir takım noktalarda onun bir parçasına, azına benzeme vardır. Çünkü Allah iyi sıfatlarını, iyi sıfat, bütün iyi sıfatları, bütün iyi isimleri kendinde toplamakla birlikte yaratmış olduğu İnsanlara da bu özelliklerinden, bu sıfatlarından, bu isimlerinden onların mahluk oluşlarına, bir yaratık oluşlarına e, yaraşır bir cüz'iyette, miktarda onlara da bu güzel hasletlerden vermiştir. Vermiştir. Ama bu böyle oldu diye... Hiçbir zaman her iki sıfat arasında bir benzerlik vardır, birbirinin aynısıdır, derece bakımından e, da aynıdır, tesir bakımından da aynıdır, kemaliyet bakımından da aynıdır şeklinde bir şey söylersek, bu, bu küfürdür. Ama nasıl, nasıl deriz? Deriz ki, Allah'ın rahmetinden bir parça, insana verilmiştir. Bir parça. Denizde bir katra verildiği gibi. Evet. Aleyküm selam değerli kardeşim. Ee, bunu böyle algılayalım değerli kardeşlerim. Belki bu konuyla ilgili fazla daha önceden bir soru sorulmamıştı. İlk defa ben aklıma geldiği için açıklama ihtiyacında bulund yani oldum ve onu elimden geldiği kadar da açıklamaya çalıştım. Hala anlaşılmadıysa orada kardeşlerimiz beni uyarsınlar. Veya yanlış anlaşılan bir durum varsa kardeşlerimiz uyarsınlar. Diğer bir e soruya bakalım. Kur'an'da müşrikleri Ahsen Hilal Kardeşim demiş ki, Kur'an'da o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Geçmektedir. Bu ayeti nasıl açıklarsınız? Diyor. Evet. Faktuluhum e, haytu ve cettumuhum Onları nerede bulursanız öldürün. ayeti i Kerimesi. Müşriklerin e, öldürülmesi gerektiğini Zahiren bize ifade ediyor. Ancak, Kur'an'ın tamamına bakıldığında, İslam'ın tamamına bakıldığında, Siret'in tamamına bakıldığında, Peygamberimizin, Siret'inin, Sünnet'inin, Yaşantısının, Uygulamalarının, Fiillerinin, tavsiyelerinin, emirlerinin, nehirlerinin tamamına bakıldığında, bunun, bu ayetin tefsirin, tefsirinin, daha özel bir mahiyette yapılması gerektiğini anlamış oluruz. Bu durum, şüphesiz ki bu durum, savaş halinde geçerlidir. Savaş halinde geçerlidir. Müminlerin güçlü olmaları, davetlerinin engellenmesi, tevhid ehlinin müşrikler tarafından zulüm altında bulundurulması, müşriklerin tevhid ehline saldırmaları, müşriklerin tevhid ehlini yok etme girişimlerine başlamaları, gibi özel hallerde, savaş hallerinde bu durumda e, bir cevaz söz konusudur. Çünkü onlar da zaten ehli i tevhidi buldukları yerlerde öldürüyorlar. Bundan şu anlaşılmaz. Efendim benim komşum müşrik, öldüreyim. Yok böyle bir şey. Böyle bir fitneye mahal vermemiz, Söz konusu değil. Bu ayetten böyle bir netice çıkarmamız söz konusu değil. Efendim benim yaşadığım ülkede bazı yerlerde müşrikler var. Gideyim öldüreyim. Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. İslam'ın tümüne baktığımız zaman Peygamberimizin sıretine baktığımız zaman bu ayeti böyle açıklamamız böyle algılamamız asla asla söz konusu değil. Doğru değil. Dediğim gibi biraz önce şartlarını söyledim. Durumları söyledim. Vaziyeti söyledim. Uygulanma ayetin e, geldiği e, zamanı inme sebebini göz önünde bulundurduğumuzda e, özel durumlarda böyle bir cevazın söz konusu olacağını anlarız. Evet, sanıyorum yeterli. Cuma günü yıkanmak ve süslenmek hem erkekleri hem de kadınlar da kadınları kapsar mı? Cuma'dan bir gün evvel yıkanmak Cuma için yeterli olur mu? Değerli kardeşlerim Cuma günü e, süslenmek zinet e, zi, yani kulu zinete komende kulu mescidin mescide ne zaman giderseniz zinetinizi takının kuşanın e, hadisi şerifinde. Bakıldığında değerli kardeşlerim bu nas'a bakıldığında beş vakit namazda namaza giderken zineti kuşamamız gerektiği ifade ediliyor. Cuma namazına giderken de zinetimizi almamız bu kabilden yine sünnettir. E, süslenmek e, olarak algılanmasın bu olay. Yani ziynete kuşanmak demek, süslenmek değildir. Yani temiz giyinmek, e, güzel giyinmek manasına algılamamız lazım. Temiz bir bedene sahip olmak, temiz bir elbiseye sahip olmak manasında bunu algılamak lazım. Süslenmek, e, bu zaten bayanlara has bir şey değil mi? Erkeklere has bir şey değil. Erkekler süslenmez. Bayanlar süslenir. Erkekler süslenmez. Uygun bir kıyafet, temiz bir kıyafet e, giyerler. Bayanlar ise süslenir. Bayanların cumaya gelmesi farz olmadığından dolayı e, zaten böyle bir şey onlar için söz konusu bile değildir. E, diyelim ki geldiler, bayanlar asla cuma namazına diyelim ki geldiler veya beş vakit namaza geldiler. E, asla süslenmemeliler. Gayet e, ciddi bir şekilde örtünmeliler. E, koku, dışarı çıkan yani insanların duyabileceği kokular, parfümler, şunlar bunlar asla kullanmamalılar. Erkeğin ar arasına karışıp fitneye sebep olmamalılar. E, bunu bu şekilde algılayalım. Cuma günü, Cuma namazından önce yıkanmak, almak, sünnet. Tabi buna farz diyen alimler de olmuştur. Ama esas itibariyle e, Cumhur Uylamanı'nın görüşü Tercih eden görüş Cuma'nın, Cuma guslünün e, sünnet olduğudur. Guslu cümaiti vacibun ala kulli muhtelim. ihtilam olan, yani mükellef olan her erkeğe Cuma guslu vaciptir hadisi şerifini e, açıklarken ülemanın çoğu buradaki vacipten kastın iyi olur, gerekir. Bu asli bir sünnettir şeklinde algılanmasının e, diğer hadisler ışığında daha mantıklı, daha doğru olacağını açıklamışlardır. Ve e, cumhur ulemanın görüşü de bu yöndedir. Sünnet. Vacip değil. Ha. Tabii ki adam e, şey olduysa, ihtilam olduysa gerekecek o zaman. Çünkü gusle ihtiyacı var. O ayrı mesele. O vacip. Yani Cenabet olduysa onun gusül alması zaten vacip. Bu e, normalde bu gusül gerektirecek bir hali olmadan e, yıkanmayı kastediyor bu hadis-i şerif. Ve bu, bunu da sünnet olarak algılamamız Bilema'nın e, görüşleri doğrultusunda e, doğru olacaktır. Böyle bilelim. E, kadınlar içinde böyle bir şey söz konusu değil. Zaten cumaya gelmeleri söz konusu değil. Cuma namazına geldi. Yıkansın mı? Şimdi bu kadınlar için sünnet olan bir durum değil ama elbette bir kadın kadınlar içinde, kadınların yanında namaz kılacakken ter kokarsa olmaz tabii ki yani. O da temizlensin, temiz gelsin yani. Kadınlara, Kadın cemaate ter kokusuyla rahatsızlık vermesin, kötü kirli elbisesiyle rahatsızlık vermesin. O da temiz, düzgün bir kıyafet kapalı, her tarafını kapatacak bir kıyafet içerisinde olsun ve ter kokmasın, kötü kokmasın. E bu bu da yani camiye geliyorsa, caminin adabı gereği, e, İslam'ın temel e, esasları gereği, onun da temiz olmasında e, bir fayda, bir iyilik vardır. Bu da bir ibadet olarak algılınabilir. Allah-u Allah'a yani Allahu Teala e, nedir? Eee temiz. Allahu Teala e, cemildir. İnanallaha cemilün yuhabbul cemal. Allah güzeldir. Cemal e, güzeli de sever. Bu, bu da bize örnek olsun. E, Tabi süslenmek manasına algılamamak lazım. Özellikle kadınları süslenerek çarşıya pazara çıkmaları doğru değil. Camiye de gelmeleri doğru değil. Cuma günü safları aşıp en ön safa geçirebilir mi? Ya yani yer varsa Yer varsa ön safları gidip oraya oturabilirsin ama e, yer yok ama insanları saflarını yara yara gittiniz hadi sen şöyle çekil ben böyle çekileyim. İnsanları rahatsız edecek şekilde kendinize yer açtınız. O doğru değil. Ama yer varsa gidersiniz. O şeytan iblis o soru soruldu tekrar. Şükür secdesi ne zaman yapılır? Şükür secdesi için abdestli olmak şart mıdır? Şükür secdesi yapmak için abdest olmak şart değildir. Şükür secdesi ne zaman yapmak isterseniz o zaman yaparsınız. Ee, size bir nimet e, geldiği zaman yaparsınız. İçinizden geldiği zaman yaparsınız. Bir nimetle karşı karşıya geldiniz. Beklediğiniz, e, umduğunuz güzel bir şey e, meydana geldi, vuku buldu yaparsınız. Yaparsınız. E, Yolculuk yaptınız, sağ selim memleketinize indiniz, şükür secdesi yapar yaparsınız. Yani bunun şeyi, hududu yok. Ne zaman isterseniz o zaman yaparsınız. Abdest olmak, namaz olmadığı için bu secde gerekli değildir. Evet. Evet, başka soru var mı? Musa Bey kardeşim. Bak siz sor, soru yetiştiremiyorsunuz. Ben size cevap yetiştiriyorum. Görüyor musunuz ya? Evet. Tamam. Herhalde ee, yeter diyorsunuz. Yorulduk. Ahsen Hilal kardeşim. Benim sorum diyor. Sorunu tekrar yazar mısın? Sorum üstte diyor. Ee, nerede? Orada bir soru vardı. Onu açıkladım zaten. Heh şu şeytan is ya o şey söyledim onu. O daha önce soruldu. Eee İblis melek miydi? Yoksa başka bir şey miydi? Bu konuyla ilgili e, değişik haberler var. Bu konuyla ilgili daha geniş bir şekilde size cevap vereceğim. Gelecek dersimizde. E, cinlerin atası olduğunu biliyoruz. E, bu konuyla ilgili haberler var. E, meleklerden biri olduğuna dair haberler var. Ama kesin bir şey konuşmak için, e, şimdi e, naslara dayalı olarak bir e, cevap vermem için şu anda kendimi hazır hissetmiyorum. Evet, özelde soru var diyor kardeşimiz Musa kardeşimiz. Ee, özelde soru var diyor. Peki niye genel olmuyor bu sorular? Özel özel sorular oluyor. Bakıyorum. Evet. Ee, isterseniz e, revatip sünnetler nelerdir? Heh, şu soruya cevap verelim. Ondan sonra bitirelim. Saat kaç? Evet. 12'ye geliyor. Yeterli bu kadar. Revatip sünnet. E, revatip sünnetler beş vakit namazın evvelinde, farzlarının evvelinde veya farzlarının e, ahirinde sonrasında sürekli olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu nafile namazlardır. Bu namazlar sabah namazının farzından önce iki rekat namaz, öğle namazının farzından önce dört rekat, farzından sonra <gülüyor> kılınan iki rekat namaz, yatsı namazının, e, akşam namazının farzından sonra kılınan iki rekat namaz, yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekat namaz. Cuma namazının farzından sonra kılınan iki rekat namaz. Toplamda on iki rekat namaz. Ratip sünnetleri oluşturan nafile namazlardır. Evet. Ve peygamberimiz bu sünnetleri terk etmemiştir. Hatta Kılamadığı zaman, mesela öğle namazının ilk sünnetini, bir rahatip sünnettir, kılamadığı zamanda farzdan sonra kıldığına dair rivayetler vardır. Evet, bu kadar yeter değerli kardeşler. Siz de yoruldunuz, ben yorulmadım gerçi ama elhamdülillah. Ee, ama siz de fazla yormak istemiyorum. Allah hepinizden razı olsun, dinlediğiniz Derse iştirak ettiniz. Ee, i̇nşallah ileriki zamanlarda bu perşembe günleri saat 9.30'da yapacak olduğumuz derslere mütemadiyen devam ederiz. Bu konuda sebat ederiz. İnşallah sizlerin de teşvikiyle, duasıyla. Özellikle Musa Bey kardeşimizden istirham ediyorum. Yani ben unutuyorum bazen. Bir uyarılmam gerekiyor dersten bir yarım saat öncesinde. İnşallah meşgul olmadığımız çok önemli bir işimiz olmadığı takdirde aranızda olmaktan sevinirim. O konuda sizler de inşallah yakın Eşlerinizle, dostlarınızla, e, tanıdıklarınızla bu odada olursunuz. Hep beraber dinimizi öğrenmeye çalışırız. Zaman zaman dilimiz sürçebilir, hatalı bir takım malumatlar bilmeden verilebilir. Bunları da lütfen e, sizlerden uyarılmamı beklerim. Bu konuda şu şöyledir bu böyledir şeklinde tavsiyelerinizi duymaktan gurur duyarım, sevinirim. E, hepinizden Allah razı olsun. Allah ilminize bereket versin. Gönlünüze sevgisini yerleştirsin. Amellerinizi salih eylesin. Ömrünüzü bereketli eylesin. Akıbetini, akıbetinizi hayırlı eylesin. Dünyanızı hayırlı eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. İki dünyada, iki cihanda aziz olmanız e, duası, temennisi niyazıyla hepiniz Allah'a emanet olunuz. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Да, пидешь сама там. geçiriyor video kaydı yapıldı mı ha, bir kısmı tamam bir kısmı yapılmış arkadaşlar demek ki yarısı yapıldı hayırlısı olsun yapılmayan kısımları da aslında başka bir zaman yeniden sorup. Hayda geçirebilirsin. Hem peyiş olarak vardır belki. Peki, hayırlı geceler, selam aliküm. topluluğu varken, bu tarafta da Kur'an okumayı bilmeyen insanların eline hadis kitaplarını vererek, Kur'an meallerini vererek, halk oku, kendin hüküm çıkar diyen insanlar da bulunmaktır. Bu da ayrı bir uç, bu da ayrı bir uç. Bunlar nasıl yanlış yapıyorlarsa, bu şekilde tevcih edip yönlendirdiği insanları çıkmaza sokuyorlarsa, bunlar da aynı şekilde böyle nasip edip, tevcih edip yönlendirdiği insanları da ne yapmaktır? Her gün duyuyoruz. Allah'ın dininden kimi şeyleri bu tür insanlar yapmakta, diğerleri gibi var olan şeyleri imkâr etmekte, imkâr olması gereken var şeyleri ispat etmekte. Sebebi ne? Çünkü kendisinin altyapısı olmamasına rağmen, ilmi seviyesi olmamasına rağmen, yüzmeyi bilmemesine rağmen, okyanusta yüzmeye çalışması gibi bir şey Bazıları sözlerimizi yanlış, yanlış anlamasın. Biz şunu demiyoruz. Sen Kur'an anlayamazsın, sen hadis anlayamazsın. Onları bırak okuma demiyoruz. Sen bunları oku, anlamaya çalış. Ama senin elinde ehliyet yok. Senin elinde bunları anlayacak, bunları yani birbirine tercih edecek, bunlardan hüküm çıkartacak, alet ilimleri yok. Sen ne yaparsın? Bu hükümleri birbirine karıştırırken bir kapanan göre bir beşinci mesel, bir altıncı mesel ortaya çıkarırsın. Yine diyoruz ki i̇bn Abbas, Söyde Şavuş olsaydı da görseydi insanların kendi